Namaz kılarken ağzımı kımıldatmadan gözlerimi kapatarak <gülüyor> namaz kılmayı seviyorum. E, bu yanlış mı demiş Harun? Ayeti kerimelerde, ayeti kerimede fak estauzu Kur'an. Yani Kur'an'dan e, kolayınıza gelen okuyunuz emri vardır. Zaten bu emir dolayısıyla Kur'an-ı Kerim e, namaz kılarken e, Kur'an'dan bir yeri okumak farzdır. Bütün İslam âlimleri ittifakıdır kıraat farzdır ama bunun miktarı ve nasıl olacağı mesela Fatiha da bir kıraatın parçasıdır kimi alimlerimiz Fatiha'yı da ilk başta okunmasını farz demişlerdir ki mezheplere göre farklılık var o detaya fazla girmek istemiyorum kimisi sadece kıraat yani Kur'an'dan bir yer olsun yeterlidir demişlerdir peki bu kıraatın asgarisi nedir efendim ee, en az üç ayet olması ya da üç ayete denk e, bir ayetin olması en az e, üç ayette malum e, şeydir kelser ee, suresidir innaatayna kel kelser fesaldir abi ki olupter üç ayetten oluşur en az bu kadarın olması lazım hatta e, üç e, yani bir şey bile bir ayet bile olur en kısası da efendim sümme nazarı. yani Nazara hesapladığınız zaman en kısa ayettir, 3-6 tane harften oluşur. Bunun bile asgari olarak olabileceğini söylemişlerdir. Şimdi esas konu burada miktarı değil de seyircimizin istediği dudaklarını ve bilini kımıldatmadan okuması. Bunu okuma diyemeyiz. Bu sadece okumak, düşünce oluyor. Tabii okumak farz idi. Bunu söyledik ayeti kerimeye dayanarak. Ama okumanın da şekli mutlaka okuduğunun belli olması lazım. Yani siz içinizden e, düşünerek ayeti e, zihninizden geçirmiş olsanız bu zihinden geçirme olur. Yani tefekkür olur. Veya o harfleri şekil olarak benzetiyorsanız bir şeye şeklini <gülüyor> görmüş zihinden geçirmiş olursunuz. Bu kıraat olmaz. Kıraat olması için o harflerin dil ile ve ağız ile en az kendi duyacağımız Asgari kadar. bir şekilde mutlaka hareket etmesi lazım. Yani kişi dudağını kapıyor, dili hiç hareket etmiyor ve Fatiha'yı okuyor veya herhangi bir şey. Bu kıraat, kıraat değildir. Sadece zihinden geçirmedir. Böyle bir namaz da caiz değildir. Buna çok dikkat etmek lazım. Seyircimizin bu sorduğu aslında pek çok pek çok demeyelim de birçoğumuzun hata yaptığı ben de çok görüyorum. Mesela cemaatimizden gayri ihtiyari ya da e, namaz kılarken yani. baktığımızda e, ağzı kapalı, bekliyor. E, yani kıra, belli ki kıraat. Muhtemelen zihninden kıraate. okuyor işte. Zihninden okuyor. Bu şekilde değil. Kıpırdaması lazım. Yani o harflerin çıktığı organların hareket etmesi lazım ki yaptığımız şey krate girsin. Aksi takdirde de kıraat olmadığında namazda geçerli değildir. Dikkat etmemiz lazım. İnşallah.